Mezcan aşama 11. 25 yıla ulaştığında Kadice ile evlendi ve ticaretine olan inancını ve ona kutsama yaptığını gördükten sonra 40 yaşındaydı.